Eyvallah şehri. Bir derviş mürşit kapısına hizmet için gelir. Hizmetin ilk basamağı nefsin terbiyesi olan tekke temizliğinde görev alır. Bir gün kalbinden Allah'ım, nedir bu çektiklerim diye geçirir. Bu düşüncesi mürşidine marhum olduğu için münasip bir dille o tekkeden kovulur. Bizimki düşer yollara, akşama doğru bir şehrin ışıkları görülür. Bu şehre varır varmasına fakat bu şehre girmenin üç şartı vardır. Bir, Allah'ın işine karışılmayacak. İki, kulun işine karışılmayacak. Üç, yalan konuşulmayacak. Bu şehrin adı Eyvallah'tır. Bizimki şartları kabul eder. Ve girer bu şehre. Hoş geldin derler. Eyvallah der. Kalacak yer gösterirler. Eyvallah der. Hizmet verirler. Eyvallah der. Evlendirirler. Eyvallah der. Adam bir gün yolda yürürken Sade giyimli bir genç kız. Ve süslü giyimli Orta yaşlı bir kadın görür. Kalbinden şu kadının haline bakın. Bu ne hal der. Kadınlar bağırmaya başlar. Yetişin kulun işine karışan var. Etraftan gelirler. Bir güzel döverler. Her tarafını kırarlar. Ve kan ravan içinde. Hamalın küfesine koyu Evine gönderirler. Küfede adam. Ey Allah'ım nedir bu başıma gelen diye kalbinden geçirir. Hamal küfeyi yere atar ve bağırır. Yetişin Allah'ın işine karışan var. Etraftan koşup gelenler adamın sağlam kalan yerlerini de kırıp iyice döverler. Orada bırakırlar sürünerek evine giden adama kapıyı karısı açar. Ne oldu sana böyle diye sorar. Bizimki çok kötüyüm hanım. Soran olursa evde yok de der. Der demez kadın cama çıkıp yetişin. Yalan söyleyen biri var diye bağırır. Etraftan koşup gelenlerden üçüncü bir dayak daha yer. Bu sefer bayılıncaya kadar meğer. Bu şehirde kalpten geçenler karşıdakine malum olur. Hiçbir şey gizli kalmazmış. Adam acılar içinde bayılır ve bir müddet sonra mürşidinin huzurunda adak tutarken ayrılır. Mürşidi ona tebessümle bakmaktadır. Evladım der. Daha eyvallah şehrinde yaşamasını bilmiyorsun. Rıza kapısından nasıl geçersin? Rıza kapısından geçenler rızaya razı olmaktan geçerler.